Hanup karlar sert stopetin dinlenmez kokrun çitiz çekerim reis ya gönlüm yerlerde bunu söyledim, burada da söylemeliyim. Söylediysen bir kere daha söylemeliyim. Rahmetli Aliye Hazretleri, bizim aramızdaki en önemli fark şu. Rahatlıkla ilk sırada bunu sayabiliriz. Rahmetli Aliye Hazretleri kendisini. Selçuklu, Osmanlı çizgisinin devamı olarak görüyordu. Kendisine Osmanlı ya da Batılıların deyişiyle Türk demekten, Türk denilmesinden rahatsız olmuyordu. Ben Osmanlıyım ama, ben Türküm ama gibi cümleleri yoktu, amaları yoktu. Şayet bir gün fırsat bulur da rahmetli Aliyevset için fotoğraflarına bakma fırsatını bulursanız mesela dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını televizyon programlarında panellerde, farklı yerlerde entelektüellerle yaptığı konuşmaların fotoğraflarını şunu göreceksiniz bizle arada Bizde onun arasındaki en önemli farkı... ...biz bir aşağılık kompleksi içerisindeyken... ...bu davranışlarımıza, tokalaşmamıza, oturuşumuza, ayakta duruşumuza... ...yansırken... ...merhum Aliyezzet Begoviç'te müthiş bir rahatlık göreceksiniz... ...ordusu yok, bankası yok rağmen, dünya liderlerinin yanında bacak bacak üstüne atıyor. Türk liderlerini hatırlayın. El pençe duruyorlardı. Hala da öyle. Yan yana oturmayı büyük marifet, iltifat olarak görüyorlar. Ama düşünün, ordusu olmayan, bankaları olmayan, sanayisi olmayan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak rahmetli Ali İzzetbegovic'in fotoğraflarına bakın bacak bacak üstüne attığını göreceksiniz. Rahat olduğunu göreceksiniz. Tane tane konuştuğunu göreceksiniz. Ama çok net, kibar ve ağır konuştuğunu göreceksiniz. Şayet konuşmalarını okursanız. Buna karşın bu adamın Mesela köylülerle, boşnak köylüleriyle fotoğraflarını görürseniz, ev hanımlarıyla, yaşlı boşnaklarla, onların açısından bakmaya çalışın, hayatında ilk defa bir cumhurbaşkanıyla tokalaşıyor. O kadar sevinçli ki, sararmış, dökülmüş dişleri görünüyor, bir çocuk gibi gülümsüyor yaşlı köylüler. Onlara karşı, onlarla tokalaşırken, onlara bakarken, bu defa ne kadar müşfik olduğunu, ne kadar şefkatli olduğunu göreceksiniz. Bu nereden geliyor? Bunu belki birçoğunuzun anlaması zor. Ama bu Selçuklu Osmanlı çizgisinden geliyor. Hatırlıyor musunuz bir zamanlarsa Yunanlı bir tarihçinin, ...Romen Diyoje'nin hayatını anlattığı, Romen Diyoje'nin trajik bir şekilde sona eren hayatını anlattığı kitabından bazı bölümler okumuştum. Pavlos Karalidis adını taşıyan, Ordinarius Profesör, Pavlos Karolidis'in ünlü Yunanlı tarihçinin... ...Sarçuklular hakkında özellikle Alparslan hakkında sarf ettiği cümleleri okumuştum. Açıkluların karakteristik özelliklerini vurguluyordu. Osmanlı sultanlarıyla ve Bizans imparatorlarıyla aralarındaki en önemli farkı. Hatırlıyor musunuz? Bugün teknoloji dediğimizde, Aklına elektronik göstergelerden başka bir şey gelmeyenler, evet teknoloji dediğimizde, teknoloji denildiğinde, aklına elektronik göstergelerden başka bir şey gelmeyenler, bu ve benzeri meseleleri konuşmakta, anlamakta zorlanacaklardır. Mesela Selçuklu sanatının, Selçuklu mimarisinin, Selçuklu çözümlemelerini siyasette ve mimaride Selçuklu kafasının tabiri caizse nasıl bir kafa olduğunu muhtemelen hiç düşünmeden anlamadan dünyadaki günlerini tamamlayacaklar Türkiye'de İslamcılar dahi savcılar dahi hatta Osmanlıcılar dahi Göğüslerini gere gere, Hakkını vere vere Ben Selçuklu Osmanlı devamıyım Diyemiyorlar Bizim misaf edebiliriz Şu insanın niçin Osmanlı oldu, Niçin Osmanlı'yı hatırladığı Niçin Osmanlı'ya vurgu yaptığı Bildiğimiz bir şey Bunların çoğu emlakçı, o büyük haritalar gözlerini kamaştırıyor onların ve takım tutar gibi öyle tutuyorlar Osmanlı'yı. Zaten dünya üzerinde belki de Osmanlı kelimesinin bu kadar hafife alınarak telaffuz edildiği başka bir ülke olmasa gerek. Osmanlı düşmanları dahi, çok sert bir şekilde de, hatta hakaret etselerdi... ...telaffuzlarından, kurdukları cümlelerden... ...dünyalarında Selçuklu Osmanlı çizgisinin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlayabilirsiniz. Çünkü Selçuklu-Osmanlı çizgisini yok etmeden, karalamadan, var olamayacağını, kendisini gösteremeyeceğini biliyor. Merkezde doğu'nun durduğunu ve onu yerinden etmeden dünyayı yönetemeyeceğini, halklara söz geçiremeyeceğini biliyor. Mesela biz şöyle, şöyle cümleleri çok rahat kullanırız. Su içer gibi. Osmanlı'nın dört yıl boyunca barış ve huzur içinde yönettiği bu topraklar. Bu kadar rahat ki bu cümleleri. Ya bunu nasıl yaptı? Bu fat güçle alakalı bir şey mi? Kesin ulan. Gürültü yapmayın. Kimse kimseyle kavga etmeyecek artık. Mesele bu kadar basitse bugünün güçlüleri niye söz geçiremiyorlar? Eski zamanlarda eşkıyalık daha kolay. Eski zamanlarda iletişim imkanlarının az olduğu o zamanlarda kalabalıkların, köylülerin hissiyatlarını etkileyerek, Hislerini harekete geçirerek bir isyan çıkarmak, kargaşa çıkarmak, kaos yaratmak daha kolay. Nasıl? Soruların cevabını biz veremiyoruz çünkü biz kendimizi o çizginin devamı olarak görmüyoruz. Türkiye'de bir kültür var, o kültürde İslamla yoğrulmuş bir kültür. Hani hep duyuyoruz ya, layiklik bir yaşam tarzıdır. Doğru olduğunu kabul edelim. Bu tarzın eserleri nerede? Layik bir tarzdan bahsediyoruz. Nerede bunun eserleri? Yani bu tarzın belirgin eserleri nerede? Kütüplü Osmanlı çizgisindeki evi, literatürde Türk evi denilen evi yok sayarsanız, gideceğimiz bir evimiz yok bizim. Toplu konutlar var, kötü apartman daireleri var, ömür düşmanı olan, sağlığımızı, beden ve ruh sağlığımızı tehdit eden apartman daireleri var, toplu konutlar var. Ne kadar lüks malzeme kullanılırsa kullanılsın. Ama gidecek bir evimiz yok. Oradan geliyor ya zaten, konut. Konmaktan. Ama ev değil. Dünyada, işte biz de eserler meydana getirdik. Demek istiyorsanız, örneğin mimaride, Türk evi denilen evden başka bir örneğimiz yok. O eve yakından baktığınızda, bunun Müslüman aklın eseri olduğunu görüyorsunuz. Hoşunuza gitsin gitmesin. ...objektif olmak değil... ...gerçeğin hakkını vermek değil... ...böyle... ...Saframbol'daki evler... ...Ohri'deki evler... ...diğer bozulmamış kasabalardaki... ...köylerdeki evler... ...Diyarbakır'daki... Urfa'daki taş evler... ...bu evler... ...İslam eser, ...layık bir tarzın ürünü değil... Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne alakası var? Çünkü bu evler haremlik ve selamlık üstüne kurulu. Bunu hep hatırlatmamız gerekecek. Bu evler haremlik ve selamlık üstüne kurulu. Bu evlerde kadınlar çok rahat hareket eder. Örtü takmaksızın kadınlar örtü takmak için bu evlerde bütün evi kontrol ederler. Selamlık bölümündeki namahremlere, erkeklere kendilerini göstermeden ama kadınlar onları görerek bütün evi idare ederler. Yavaş budur. Kadınları rahat ettirir. Başörtüsü takma ihtiyacı hissetmeden. "Öyle evimde rahat edeyim." dersiniz değil mi? Ev dediğimiz yer, rahat ettiğimiz yerdir, bir başka değişti. Müslüman kadınlar başörtüsü takmadan o evi idare ederler. Kim gelmiş, kim gitmiş, ne oluyor, ne bitiyor? Çok rahat yönetirler. Çünkü bunu gözeterek yapılmıştır o evler. En belirgin özelliği budur. Ha, teknik özellikleri var, işte harcı şundandır, harcında şu kullanılmıştır, sağlamdır, depreme dayanıklıdır vesaire Ama en karakteristik özelliği, en belirgin özelliği bu. Türkiye'de sadece diyelim, İslamcı diyelim, ne dersiniz diyeyim, Osmanlıcı din hatta lafı eptük ben Osmanlıyım, Osmanlı'nın devamıyım diyemez. Onu sefsendivise de çok işte duygusal bir mecra da seslendirir. Tarih teker etmez. Ama tarihi tekerrür ettirmeye çalışır. İşte cumhuriyeti içine sindiremez. Tabelayı değiştirmeye çalışır. Oysa dediğim gibi benim isim değişebilir. Ama ben benimdir. Beni belirleyen şey çocukluğumdur, ergenliğimdir, gençliğimdir. Orada şekillenirim ben. Bir millet böyle on yılda şekillenmez. İstediğiniz kadar manipüle edin, şekillenmez. İstediğiniz eğitimi vereyim, istediğiniz yasaları çıkarın, televizyondan sürekli manipülasyonu manipüle edin. O millet, işte hiç ummadığımız türler. Gider hırkayı şerifin aç çalışında kendini parçalar, paralar kendini. Çünkü niye? İnsanlar bunun bu kültürü üç gün edinmediler ki, 30 yılda bıraksınlar. Bu uzun uzun yılların eseri. Bilgi kolay elde edilebilir, ama kültür kolay elde edilenmez. O yüzden bu kültür asimile edilebilir, deforme edilebilir, bozulabilir ama öyle e, duvardan boya kazır gibi kazınamaz. Tamlamaz hale getirilebilir belki ama öyle yok edilemez. Yok sayılabilir. İşte Türkiye layık bir ülkedir diyebiliriz. Kendi söylediğimizi 40 defa tekrar ederek bunu doğru da kabul edebiliriz. Ama hakikat Türkiye'de layık olan devlettir. Türkiye Müslüman bir ülkedir. Türkiye'de kültürün üreticisi, kültürün kaynağı Müslümanlıktır. Ali İzzet Begoviç ve Boşnaklar, bu kadar edilmelerine rağmen, 1878'den itibaren önce Avusturya Macaristan İmparatorluğu, sonra Balkan Savaşı, sonra 1. Dünya Savaşı, Tito Dönemi, Komünist Dönem, bütün bunlara rağmen, önce kesintiye rağmen, hapis hayatı yaşadılar bir nevi ama bu kültürden, bu damardan bağlarını, bu damarla bağlarını koparmadılar. Bunu şuna benzetebiliyoruz: çok iyi arkadaşlarınız vardır, çok sevdikleriniz vardır, can dostlarınız vardır. Aylarca görüşmezsiniz, yıllarca görüşmezsiniz. Her bir geldiğinizde, sanki araya aylar, yıllar girmemiş gibi kaldığınız yerden devam edersiniz. Bu böyle bir şey. O yüzden Türkiye'de Ali Yevizet varlığı her çevreyi rahatsız eder. Mesela Türkiye'de kendisi aydın diyen, batılılaşmayı temsil ettiğini düşünen adamlar, Ali İzzet Bekoviç gibi bir adamla yan yana getirdiklerinde kalp oldukları, ucuz bir fotokopi oldukları ortaya çıkar. Blöf yaptıkları ortaya çıkar. Temsil ettiklerini söyledikleri birikime sahip olmadıkları ortaya çıkar. Batıcılar böyleyken, Ali İzzet Begoviç, Türkiye'deki İslamcılarla yan yana gelse, İslamcıların ne kadar marazlı olduğu ortaya çıkar. İşte Türkiye'de İslamcılar, her şeyi sıfırdan başlama sevdasındayken, Ali İzzet Begoviç, Selçuklu Osmanlı süzgünün devamı olarak, eli cebinde rahat bir adamdır. Ama aynı rahatlığı Türkiye'de, diğer Türkiye'deki entelektüel çevrelerde siyasetçilerde göremeyiz. Niye? Ortada kocaman bir blöf vardır. Blöf, blöfü yutan insanlar olduğu müddetçe vardır ve olacaktır. Bu gelişlikte bu kadar olsun. İstanbul'da saat 2.33, Boğaz Köprüsü'nde araç trafiği seyrekleşti. Nasip olursa haftaya Cuma gecesi saat 23'te yine burada olacağız, gece yürüyüş yapmak için. Görüşene kadar, nasipçe görüşene kadar, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar. Gitmeden önce şunu da hatırlatayım. İstanbul'da ben sıkça gözlemliyorum bunu. Ramazan ayında sokak ortasında sigara içenler var. Yemek yiyenler var. Ve bunu... ...çok doğal bir şeymiş gibi yapıyorlar. Arkadaşlar... ...bayanlar, baylar... ...sizin yaptığınızı... gayrimüslimler Müslümler bile yapmıyor. Şehirliyseniz... Medeni iseniz, gayrimüslimlerden bile saygının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Kimse sizden müslüman olmanızı, oruç tutmanızı beklemiyor. Ama şehirde yaşayanlar sizden edepli olmanızı, saygılı olmanızı bekliyorlar. gayrimüslim komşularımızın bildiği, unutmadığı, gayrimüslim komşularımızın hissettiği, önem verdiği, bu inceliği yaşamaktan, yaşatmaktan, devam ettirmekten sağlık koyan şey nedir? Meselenin ne olduğunu iyi bellemek lazım. Kimsesiz Müslüman olmanızı beklemiyor.